Yok kesinlikle yok. Zaten benimle oturup kalkan insanlar bilir. Ben mescidlere karşıyım. Arif Hoca siz Selefi misiniz? Mesela Ebu Haris'e sıktılar değil mi? İlim talebesini, davetçiye, İzmir'de. Durup Niye? Kardeşim. Konya'da kendine tevhide nispet eden hocaların, altını çiziyorum, hepsini tekfir ettiğini söylüyorlar. <gülüyor> Doğru mu? Sıfır. Yani bunu açıklayın da herkes rahatlasın. Sıfır. Kadınları dövme hakkındaki düşünceniz nedir? Yani <gülüyor> <gülüyor> Falan. Böyle bir şeyiniz var mı? Evet. Evet. İşte iftira etmiş olacaktık. Abdurkadir Geylan'ın Müslüman mı yoksa tarikatçı gibi? Evet. Silsile, tekfir, tekfir evet. dinin aslı mıdır gibi sorular için ders yapmıyorsunuz. Evet. Sert konuşuyorsunuz. Mesela evet. karı diyorsunuz ya da arada bir argo kelimeler ağızdan kaçıyor. Evet. Ee, hocam bu kelimeleri devamlı kullanıyorsunuz. Niye? Ondan sonra başka bir yerde köpek demiyorum ahim. Hayvanlardan daha beter mu? Benim Rabbim diyorsa ben de